Açık Dergi. İş Sanat Açık Dergi programını sunar. high on your head close to you baby you better believe what i said i want to get close to you baby oh let me get close to you i want to get so close to this little girl tell you that don't know what to say i do the sight of your mind Close to you, baby As He is to far Close to you, baby Our egg to him, Close to you, baby His son is twins I want to get close to you, baby Whoa, let me get close to you I want to get so close to this woman She don't know what to say, I do I lost her hand close, baby, that I lost her hand close, baby, that I lost her hand close, baby, that I lost her hand close, baby, that I want to get so close to this woman till she uh, Don't know what to shall do Herkese iyi akşamlar. Merhaba. Evet Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi başladı. Ben İksem Ardun'a. Gözde Kazaz ben. Hayal var. Canlı masasında dinleyici destek özel yayını Açık Dergisi'ndeyiz. Özel Açık Dergi'de kompakt olarak karşınızdayız. O yüzden maalesef birkaç akşamdır parçaların son bir dakikalarını Yiyoruz. ziyan etmek durumunda kalıyoruz. Tüm dinleyicilerimizden özür dileriz ama ekonomik davranmak adına oluyor bu. Bugün 100 yaşına girdi Maddie Botterson'dan bir parçaydı. Size dinletmiş olduğumuz... Close to You ismini taşıyordu Chicago Blues'un kurucularından 1983 yılında 70 yaşındaki ölümüne kadar da epey el üstünde tutulmuş ünlü Blues müzisyeni. Ayrıca yapmışlardaki İngiltere'deki rock müzik patlamasını da Büyük etkilerinden bir tanesiydi kendisi. Bu akşamın açık dergisinin açılışında ondan bir parçaya yer vermiş bulunuyoruz. Evet, biz 15-20 dakika kadar karşınızda olacağız. Ufak bir kent akımı var. Ee, sizlere aktaracağımız birazdan hürmesek yerden bir parça dinleyeceğiz ondan önce ama sonrasında da açık dergi devrediyoruz esasında iki özel konu bu akşam. Evet Mor Ötesi ekibinden Harun Tekin ve Burak Güven burada olacaklar. Evet. Bir buçuk saatlik özel bir yayın yapacaklar size. 8'e kadar onları Aynen dinleyebilirsiniz. Öyle. Biz de e, ondan önce iksenin de söylediği gibi daha çok yarın akşam epey ilginç konserlerin olacak bir akşam bu arada. Kaç öneri de bulunacağız ama hepsinden önce Eduardo Galiano. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano Çeviren Süleyman Doğru Ser Angel Nisan 4 Hayalet 1846'da Isidoro Güest'te oldu. Montevideo'da savaş zamanlarıydı ve top sesleri arasında vaftiz edildi. Fırsatını bulur bulmaz Paris'e gitti. Orada Lotriamon konturuna dönüştü ve kabusları gerçek üstücülük akımının kurulmasına katkı sağladı. Bu dünyada sadece kısa bir ziyaret için bulundu. Kısa yaşamında dili yaktı, sözlerinde kavruldu ve dumana dönüştü. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Grazing in the Grass, Hugh dinlettiğimiz bir kayıt da sizlere Still Grazing albümünden geldi. Yeni yayınlanmış bir kayıt bu 2004 yılında Hugh Masakera'nın doğum gününde dinlettik sizlere. 1939 yılının 4 Nisan'da dünyaya gelmiş. Evet Açık Radyo'da Açık Dergiyi dinliyorsunuz. Dinleci Destek Projesi özel yayınla. 10. Radyo Şenliği'nde olduğumuzu hatırlatalım. Dinleyici destek attığımızda 0212 343 41 41'de açıkradyo.com üzerinden de adresinden de destek onu düğmesine tıklayarak Açık Radyo'nun bağımsız yayınına destek olmanız mümkün. Evet ama biz bir isterseniz kent takip etmeyin. Diyelim öncelikle evet. dünden kalmış bir iki sergi haberimiz vardı. Evet açılışı dün oldu bu sergilerin ama görmek için tabii ki de hala zaman var. Ee, bir tanesi Arsümer'de açılmış bir sergi. Hikayenin yarısını siz zaten biliyorsunuz ismini taşıyor. Elif Öner'in... Ee... Aslında eskiciler ve koleksiyonlar üzerine bir sergisi bu. Çukuk Cuma'da dolaşmış sanatçı Elif Öner. Bunların dördüyle konuşmalar gerçekleştirmiş Bu video konuşmaların yer aldığı video yerleştirmeleri olacak. Aynı zamanda bu mekanlardan topladığı 300 aşkın objenin de görselleri yer alacak. Nostalji kültürünü besleyen bir pazarın neden olduğu yer değiştirmeleri konu edindiği söylenmekte. Dediğim gibi dün açıldı 27 Nisan'a kadar. Artı da hikayenin yarısını siz zaten biliyorsunuz sergisini görmeniz mümkün. Evet bugünden itibaren görülebilecek bir diğer sergi Galeri Egze. Eglis'te dün akşam açılışı gerçekleşmiş Fatih Halkan'ın ilk kişisel sergisi Ben hakkında kısa bir film ismini taşıyan sergi. 4 Mayıs'a kadar gezilebilecek Eglis'te negatif filmlerin kullanıldığı fotoğraflarında fantastik yöylere yer vererek kurgu gerçek arası öykülerle karşımıza çıkıyor denmiş Fatih Alkan hakkında Eglis'te ilginç bir sergi olacağı benzer. Bir de Elipsis Kaleri'de Metean Özcan'ın Resimli Bilgi isimli sergisinin de <gülüyor> genel çalmış olduğunu söyleyelim. Merve Ünsal'ın küratörlüğünde işleri bir araya getirilmiş. Evet yarından konser haberlerimiz var. Evet. Öncelikle Borussia Müzik Evini e uğrayalım. <Gülüyor> Yarın Bilmiyorum. ilginç konserler olacak dedik. Biraz ses bilgileri belli edecek aslında bu konserlerin muhteviyatını. Bursa Müzik Evi'nde bir üçlü sahneye çıkacak. Yarın Murko, Philip Pötü ve Mark Cunningham. E, Meksikalı elektronik müzisyen Bilmiyorum. Murkoff, e, yani sahne adıyla Murkoff, Fernando Corona, Murkoff da yanlış söylüyorum muhtemelen ama neyse bir kez daha Borsal Müzik Evi'nde e, bir üçlü projeyle sahnede olacak. Geçen sene de gelmişti. E, ona eşlik edecek isimlerden biraz bahsedelim. İcat etti, aletlerle oynayan bir müzisyen var. Philip Pötü. Bu arada onların ikisinin kaydını duyuyoruz şu anda. E, 2011'den bir birlikte çalışıyorlarmış. Murkov. Evet, Munkoff'la birlikte. Onlara New Yorklu e, No Wave grubu Mars'ın kurucularından Mark Cunningham da eşlik edecek. Borusan Müzik Evi'nde bir konser 9.30'da başlıyormuş. Geçtik peyoteğe bu akşam bir film gösterimi var hatırlatmak gerekirse 1457 Ankara bir kent monografisi Koza Görsel Kültür ve Sanat Derneği'nin yapımcılığını üstlendiği Halil Yetiş'in e, yönettiği bu filmin müzikleri Korhan Tutacı ve Kara aitti onlardan bir kayıt duyuyoruz Onlarla ilgili bir haberde geçeceğiz ama filmin insanların yaşadıkları yerlerle kurdukları ya da kuramadıkları ilişkiyi Ankara üzerinde anlatan bir yapımı olduğunu ayrıca Koza Görsel Sanatların diğer e, işlerinde hatırlayarak bir yana ...koyup e, tavsiye ettiğimizi söyleyelim bir kere de... ...PVT'de bu akşam canlı zhanede... ...bir gösterimleri var. Evet yarın akşamda Korhan Futacı ve... ...Kare Orkestrasının konseri yok PVT'de. Bir başka grubum var ama benzer bir kadro ile... Marika yeni bir oluşum. Burada. Evet, epey yeni bir oluşum. Aslında e, isimlerinde bildiğimiz müzisyenler var. Koran Futeci zaten söyledi. Davulda Berkecan Özcan var. Gitar ve bas gitarda. Barlast'tan özemek. Trompet ve tuşu çalgılarda da Doruk Gönen türden oluşan bir dörtlü. E, sanki diğer e, projelerinde dışarı çok atamadıkları enerjilerini ortaya serdikleri evet. bir e, proje gibi görünmekte. Free Jazz'dan etkilendikleri e, söyleniyor. Şimdiye kadar bir kayıtlarını yayınladılar. Klitor İstanbul parçalarını duyuyoruz şu an arkada. İlk konserleri olacak Marika'nın yeni bir projesi. Dediğimiz gibi dinlemek isteyenlere duyurulur. Yarın canlı sahnede PYT'de. Evet ilginç konserler dedik. Sesler kendi kendine anlatıyor senin de söylediğin gibi. Yarın Mitanni'de bir, bir, birliktelik olacak, bir buluşma olacak daha doğrusu. Çok tekrarında olacağını düşünmüyoruz esasında evet. bunun. Çin'den, Çinli Amerika'da bir sanatçı İstanbul'da. Odi Çen, Virunsel ve ses sanatçısı doğaçlama tınak içinde temelinde müziğini icra ediyor. 2003 yılında bu yana ve şimdi İstanbul'da yarın akşam Kafe Mitanni'de olacak. Ona... E, Açık aile yakından bildiği özellikle özgür doğaçlama e, müzik dendiğinde İstanbul ve civarında isimli de sıklıklanan müzisyenler eşlik ediyor yarın akşam. Evet, bu seste Sumra'a yürüyen eşlik evet. edecekmiş ona. Gitarda e, Şevket Akıncı, bilgisayar ve kumandalarda Koran Erel, yanı sıra gitar ve elektroniklerde de çallayan Yıldız Odriçen'le birlikte olacak. Bir tane de olacak bu konser. Evet salondayız. Yanın akşam bir Piyano Jazz konseri var. İngiltere'den bir ekip. Evet. Gogo Penguin sahneye çıkıyor. Saat 9.30'da başlayacakmış bu konser. E.S.T, Massive Attack, Claude Debussy, Brian Inou'yu yan yana etkileri etkendikleri isimler olarak saymakta. Fanfar isimli kalbini geçen sene yayınlamış bir ekip bu piano'dan. Chris Illingworth, Contra Nick Blake ve Davun'da da Rob Turner'dan oluşmakta. Gogo Go Penguin salonda da söylediğimiz gibi. Evet, İhsanat'ta bir performans haberi var. İki gece boyunca arka arkaya e, Amerika'dan önemli bir caz, dans topluluğu gelecek. Giordano Dance Chicago ismini taşıyor. Evet. E, 50 yıllık bir ekip aslında. Geçen sene itibariyle 50. yılını kutluyormuş. Giordano e, tarafından kurulmuştu. <gülüyor> Onun kızı e, Nan Giordano e, süpervizörlüğünü devam ettiriyor 90'lı yıllardan beri. E, i̇lginç bir gösteri olacağı benzer. 8 itibariyle yarın akşam ve cumartesi akşamı İhsanat'ta katılmak mümkün bu performansa. Yarın bir duygusal kent gezisi gerçekleşecek İstanbul'da beyaz gezintiler başlarını taşıyor. Allen Mişar ve Matyas Poisson, esasında Marsiye'den yanılmıyorsam hatırlıyoruz Matyas Poisson'da da halinde duygusal bir tur düzenleyecekler. İki saat boyunca 20 kişilik bir grup halinde gerçekleştiği etkinlikte her katılımcı çiften biri dikkatli bir rehber olurken flu gözlük takan diğeri ise rehberlik eden oluyor duygusal kent gezisinden anlaşılan. Ee, bu katılımcılar gösteri sırasında taktıkları özel gözlüklerle iş duygularını kaybedecekler, bir ses, ısı, koku gibi görüntüle gemenliğinde üstü örtüden tüm duyuları ortaya çıkaran bir ekip gerçekten de Mersi'ye gittiğimizde esasında orada şehir içinde de bu turlar yapılmıyordu. Eğer hafızam beni yanıtmıyorsa Matyaz Poisson'la da zamanında orada bir söyleşi yapmıştık. Şimdi bizim tophanedeyken onun da buralarda olması ilginç olmuş. Evet aslında bir süredir avlu komşusuyuz kendisiyle. Ee, zira bu kent gezisinin dışında cuma akşamı itibariyle sergisi açılacak depoda. O tophaneyi hmm, evet. çok ilginç bir şekilde haritalandırıyor bir süredir. Duyusal bir haritalandırma metodu. Bu hafta sonu bir söyleşi yapacağız. Haftaya muhtemelen yayında olur. Ee, Alan Mişar ve Matyaz ama şimdilik e, bu geziye katılabileceğinizi hatırlatmakla etinelim. 5-6 ve 7 Nisan tarihlerindeymiş. Tabii ki de ücretsiz ama bir rezervasyon gerekiyor. Contact.istambul.ifturki.org sitesinden yani Fransız Kültür'ün e, sitesinden ulaşmak mümkün rezervasyon bilgilerine. Evet Contact John Touch olarak yazılıyor. Bu arada nokta İstanbul evet. e, İstanbul Fransız Tür Türkiye Şubesi'nin web sitesinden ulaşmak mümkün. Ya da telefonda deneyebilirsiniz. Biraz zor bir e-mail. <gülüyor> olur. muhtemelen evet. Peki birkaç sinema haberimiz var. Sonra da bitiriyoruz zaten. Film festivalinden olacak bu öneriler tabii ki de. Bir tanesi merakla beklediğimiz bir filmdi. Alain Röne'nin son filmi. Evet. Kanda gösterilmişti. Kanda gösterilmişti. Epey de eleştiriler almıştı tabii ki. Henüz bir şey henüz bir şey görmediniz. Buna ve Angkor Yen ismini taşıyor. Tiyatro ile filmi, sinema algısını bir araya getiren bir film olduğunu biliyoruz. şimdilik. sadece yaşam, ölüm ve ölümden sonra aşkın tiyatro sahnesinde hala yerinin olup olmadığını sorguluyor Alain Röne. Yarın 11 itibariyle nişantaş. City sineması'nda izlemek mümkün bu filmi. Evet bir diğer filmde B1'de yani öğleden sonra 4'te gösterecek bir film sizlere önereceğimiz More Than Honey ismini taşıyan film. Bu Markus Imhof'un filmi Baldan Acı. Arılar ve doğanın döngüsü üzerine bir belgesel denmiş. Ayın gecesinde de yani hafta sonu gene B1'de saat 4'te gösterilecek Arıların mucizevi dünyası açılıyor. Evet aslında bu Einstein'ın çok bilinen arılara bir şey olduğu zaman dünyanın da sonu gelecektir önermesinden yola çıkarak arıların neden artık yok olmaya başladığını ve dünyanın sonunun gelip gelmeyeceğini sorgulayan ve muhtemelen galiba yani anladığımız kadarıyla çok da aydınlık bir manzara sunmayan bir belgesel tavsiye ederiz. Son önerimizse Sound City. When we showed up at Sound City. What is this place? Because I don't know that we can make a record here. When you walk in South City they love it or they hate it. Looks kind of dumpy. Brown shag carpet on the, <gülüyor> <gülüyor> the kind of... kalbimde. Soundsteel'den epey bereketli bir soundtrack evet. albümün. Zira Dave Grohl'un çektiği bir film. Bu bol müzikli film festivali evet, festival kapsamında festival, evet. yarın akşam gösteriliyor. Saat 7'de evet. Flick McNeill Young, Steven Nicks, Tom Petty, Metallica ve Nirvana gibi müzisyenlerin ardından ev yapmış. Efsanevi kayı stüdyosu Soundsteel'in tarihi esasında bu. Hayatımın en önemli şey demiş Dave Grohl. Foo Fighters ve Nirvana'dan hatırlanabilir. Tabii ki. Sound stile başladı çömezlik dönemleri belki ee, ne düşünerek geldiği noktaya da tabi göz önünde bulundurursak, evet onun recisiyle Sound City İstanbul'da gösterilecek saat 7 itibariyle yarın akşam Beyoğlu'nda bu gösterim. Evet bir parçaya bağlayalım o sesi o zaman bu akşam Gaziantep'te sahneye çıkacak olan gitar videosu Paul Gilbert'ten bir parça dinletmek istiyoruz sizlere yeni albümü vibratodan vibratoyu duyacağız.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 I worked all since I was a kid I didn't use it this time Imagine if I did It can lift a big weight It's is so powerful Everybody is less than to My barber's home Since I was a kid I ain't using this time Imagine if I did It can lift a big weight It is so powerful Everybody just listening To my vibrato Oh Run out and move it all around You can shake it up faster Take it nice and slow Keep me, Keep me busy just listening to my barbershop Keep me busy just listening to my barbershop Keep me busy just listening to my barbershop Everybody just listening to my barbershop